mekan uzay espas Uzam Mekan dış duyarlığın şekli zaman iç duyarlığın şeklidir Öyle anlaşılıyor ki mekan ve zaman aklın her türlü deneyden önce gelen sezişleridir Herkes mekan ve zamanı gördüğünü sanır Aslında görülen mekan ve zamanın taşıdığı şeylerdir Bu taşıdıklarından ayrı olarak ne mekanı görebiliriz ne de süreyi algılayabiliriz Zaman mekanın, eşyanın düzeni, durumu ve sıralanması imkanından başka bir şey olmadığını, eşyanın dışında ve ondan bağımsız bir mekan ve zamanın var olamayacağı, mekan tasavurunun yalnızca insanlarda olduğunu, hayvanların dünya mekanı tasavvuruna sahip olmadığını belirten şeylere göre buna sebep olan hayvanların kendi bedenini ve hareketlerini obje haline getirememesidir. Hayvanlar mesafe alarak ve isimlendirerek çevreyi dünyaya çeviremez. Kendi çevresi içinde kendinden geçmiş bir halde yaşar. İnsan sadece çevreyi genişleterek ona bir dünya derinliği kazandırmak, vital karşı koyan şeyleri obje yapmakla kalmaz. O aynı zamanda kendi özel fizyolojik ve psikolojik yapısını her psikolojik olayı obje haline getirebilmekle hayret edilecek bir başarı gösterir. Sanatçı bizim her zamanki alışkanlığımızı uyan ya da aykırı düşen bir mekan yaratabilir. Bu mekanda sanatçı dilediği her nesneyi her istediği yere yerleştirebilir. Sanatçının yarattığı dünyada nesnelerin birbiriyle ya da bizimle ilişkilerini yalnız elde etmek istediği tesir tayin eder. Nesnelerin birbirleriyle ilişkileri bizim dünyamızın alışık olduğumuz ilişkilerine benzer bir mekan yaratabilir ya da alıştığımız mekan ve nesne fikrine meydan okuyan aykırı bir dünya yaratabilir. Sanatçı bir mekana biçim veriyor ve bu mekan biçiminden kendine özgü bir hayat oluşuyor. Bir Rönesans mekanında iç denge, kendi içine kapalı dinginlik, uyumlu bir sağlamlık ya da gotik bir kilisenin yükselmeye çabalayan kararlı devinimi, Rokoko mekanının neşeli tören havası bizim için belli hayat nitelikleriyle doludur. Bu bizim için yabancı bir hayattır dışımızdaki mekan olarak bununla birlikte biz kendimizi bu mekandaki hayata çok yakın duyuyoruz. Çünkü bu yabancı hayat içimizde soyda şeylimler canlandırır. Her ikisi de yakınlık gibi benim uzaklığı da nesneye estetik bakımdan anlamlıdır. Biz bu yabancı hayata yakınız ve ona ne kadar yakınsak onu o kadar yaşayabiliriz. Ama o aynı zamanda bir yabancı, başka bir şey olmalıdır. Onu tadabilmemiz için Tıpkı sağlık gibi bize sürekli olarak rahatlatıcı ruhsal bir sıcaklık sağladığı halde onun tadına ancak onu yeni ve yabancı bir şey olarak duyduğumuz zaman veririz. Karşımızda duran ruhsal içeriğin her kavranmasında ben ve yabancı arasındaki garip uzaklık ve aynı zamanda birlik işte böyle bir şeydir. Biz aramızdaki uçurumu duyuyoruz ama yine de duymuyoruz. Bir sokağa döneriz. Eğer Frang resmindeysek. Çerçeveden ve resimden çıkar gideriz. Eğer bizim Heratlı Üstatlar gibi yaptığımız resimdeysek Allah'ın bizi gördüğü yere geliriz. Eğer Çin resmindeysek resimden hiç çıkmayız. Çünkü Çinlilerin resimleri hiç bitmeden uzar gider. Uzam, yer kaplayan nesnelerin kapladıkları yerle ilgili durumları. Somut uzam, soyut uzaya karşıt anlamda kullanılmaktadır. Boyutların karşılaştırılabilecek biçimde belirmesi. Uzay, maddenin var olma biçimlerinden biri. Uzay, maddenin genel varlık biçimidir. Uzay dışında madde olmayacağı gibi madde dışında da uzay olmaz. Madde, uzay ve zaman içinde vardır. Espas, uzay, boşluk, soyut mekan. Soyut boşluk denen bir mekandır. Espas'ı her dönem için kullanamayız. Klasik dönemi oklit espas denebilir.